Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdülillâh. Nahmedu ve nestaînü ve nestağfirü ve nestehdi. Ve naûzü billâhi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdillâhu fe lâ mudille leh ve Ve ahdahu, Ve abduhu ve ve وخلق من ازوجهها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارহাম ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز بعد فعباد الله الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم eşer el umuri muhdathat ha ve, ve fi'nar Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatü selam getirelim. İnfak ve sadaka kültürü dersimize devam ediyoruz. Dün ilk bölümünü almıştık. Bir Müslüman neden, niçin infak etmelidir? Tasadduk etmelidir. Bununla alakalı dün 17 tane ne saymıştık? Sebep saymıştık. Neden saymıştık? Demiştik ki neden infak etmeliyiz? Neden tasadduk etmeliyiz? Her birine cevap olarak çünkü demiştik şundan şundan dolayı ne yapmalıyız? Tasadduk etmeliyiz. infak etmeliyiz ve bunların her birinde gerek Kur'an'dan gerekse Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih sünnetinden delillerini ne yapmıştık? Zikretmiştik. Bugün gene o delilleri zikretmeye devam edeceğiz. Diğer maddeleri elimizden geldiğince ne yapacağız? Sıralayacağız. Dünün kısa bir özeti olması gayesiyle şunu diyebiliriz. Allah Azze ve Celle'nin emirleri var. Bu emirlerin mukabilinde nehiler var. Yasaklar var. Her nehir nehi aynı zamanda, her yasak aynı zamanda bir emirdir. Ne yönüyle emirdir? o işi yapmama yönüyle emirdir. Yani Allah bazı şeyleri yapmamızı ne yapmıştır? Emretmiştir. Bazı şeyleri de yapmamamızı emretmiştir. Yapmamak yani o işi yapmamayı ne yapmak tavsiye etmesi de bize Allah azze ve celle'nin nedir bir emridir. Allah'ın emirleri kendi içinde kendi içinde hükümsel olarak değişik nelerle algılanmıştır fıkıhçılar açısından? İbarelerle, lafızlarla Farz denmiştir, vacip denmiştir, sünnet denmiştir, mübah denmiştir, müstahap denmiştir, mendup denmiştir. Bunlara burada girecek değiliz. Ama netice itibarıyla Allah Azze ve Celle'nin bize emirleri var. Bunlar dini vecibelerdir. Dini farzlardır. Bu vecibeler, bu vecibeler nerede kalmamalıdır? Kitaplarda kalmamalıdır. Nerede kalmamalıdır? İnsanların dillerinde kalmamalıdır. Nerede kalmamalıdır sadece? Kalplerde kalmamalıdır. Neye dökülmelidir bunlar? Amele dökülmelidir değil mi? Yaşama ne yapmalıdır bunlar? Girmelidir. İşte bizim gayemiz bu dini emirleri kültürümüzün bir parçası haline ne yapmaktır? Getirmektir. Eğer biz bu dini vecibeleri, emirleri kültürümüzün bir parçası haline getirirsek, o zaman bu dini vecibeler birileri tarafından savsaklansa bile... Birileri tarafından talimi ve tedrisi yasaklansa bile ne yapılmaz? İnsanlar tarafından unutulmaz ve ne yapılmaz? ihmal edilmez. Ama kültürün dışına çıkıp sadece kitaplarda, sadece nelerde, işte sayfalarda, sadece zihinlerde kalırsa, sadece dillerde kalırsa çok da bir kıymeti ne yapmaz? Olmaz. Onun için dikkat ederseniz ne diyoruz? İhya turas İslami diyoruz mesela. Ha, İslami mirası, turası yani kültürü ne yapma? İhya etme. Ha, bu bizim için çok önemli. Neden çok önemli? Geçen ders açıkladığımız gibi pek çok örnekle bunu ne yaptık? Dile getirdik değil mi? Ha, o bakımdan işte eskiden, eskiden infak ve tasadduk dini vecibe emir olduğu kadar aynı zamanda kültürün bir parçasıydı. Yani fakirinden tutun zenginine kadar. Fakirinden tutun zenginine kadar, yine orta hallisine kadar, yine arabından acemine kadar. Hepsi ne yaparlardı? Hasbel kader, güçleri yettiğince infak ve tasaddukla ne yaparlardı? Günlerini geçirirlerdi. Yani belki de bir günleri yoktu infak ve tasadduğun olmadığı. infak ve tasadduğun ne yapmadığı? Yer almadığı. Çünkü neden? Yani bunun pek çok nedeni vardı. Onlardan bir kısmını aldık. Gerilerini de sayacağız ama onlar şunu biliyorlardı ki dini vecibeler, dini vecibeler yaşamda var olmak için vardır. Yaşamın bir parçası olmak için vardır. Eğer siz dini vecibeleri yaşamın dışına atarsanız, dini vecibeleri o milletin, o halkın, kültürünün dışına atarsanız o zaman ne olur biliyor musunuz dini vecibeler? Sadece ölümden ölüme hatırlanan, ...ya da ihtiyaç duyulduğunda ne yapılan... ...hatırlanan ahlak kuralları haline gelir. Oysa biz diyoruz ki... ...kültürümüzü bu dini vecibelerle harmanlamalıyız. Eskiden, eskiden, eskiden... ...namaz kültürün bir parçasıydı. Namaz kültürün bir parçasıydı. Oruç kültürün bir parçasıydı. Zekat kültürün bir parçasıydı. Tasadduk kültürün bir parçasıydı. Ne demek kültürün parçası? Yani eskiden bunlar olmazsa olmazken bugün bunlar olmasa da olura çevrildi eskiden bunlar olmazsa olmazken bugün olmasa da olura çevrildi neden neden İşte siz kültürün en önemli ayağı olan dini kültürden ne yapmaya kalkarsanız ayırmaya kalkarsanız yani dini kültürün dışına çıkarmaya kalkarsanız Ortada kalan kültür sadece ve sadece birilerinin iddia ettiği gibi ortak akıl kültürü olur. Yani birazcık Yahudilikten, birazcık Hristiyanlıktan, birazcık İslam'dan, birazcık Budizm'den, birazcık işte A felsefe doktrininden, B felsefe doktrininden harmanlanan neler kurallar haline gelir. Oysa sen kültürün ana merkezine, Neyi oturtursan, dini oturtursan, sen dini kültürle hemhal edersen o zaman işte kolay kolay ne yapamaz? Nesiller, insanlar, Müslümanlar o kültür hayatını kerih göremez. O kültür hayatını dışlayamaz. Bir örnek verelim mesela. Osmanlı'nın giyim kuşamına bakın. Osmanlı'nın giyim kuşamına bakın. Bu yani işte 1920'lere kadar hatta belki de 25'lere kadar devam etti. Giyim kuşamına bakın Osmanlı'nın. Erkekler hep geniş giymiş değil mi? Evet. Erkekler hep geniş. Ha, eşkal muhtelif. Eşkal muhtelif. Entari giyen var, fistan giyen var, cübbe giyen var, şalvar giyen var. Var da var. E kadınlara bakın keza. Değil mi? Yani genelde siyah çarşaf giymişlerdir ama Araplarda olduğu gibi tek parça değildir. Kaç parçadır? Parça. İki parçadır. He. Bu kültürün bir neydi? Vazgeçilmez unsuruydu değil mi? Siz düşünebiliyor musunuz? He. Yani o dönemde erkeklerin genelinin giydiği elbiseye muhayir bir elbise giyen. Kadınların giydiği elbisenin muhalifine muhayir bir elbise giyen. Düşünemiyorsunuz değil mi? Velev ki, velev ki o elbiseyi giyen adam mütedeyyin olmasın. Velev ki o çarşafı giyen kadın ne olmasın? mütedeyin olmasın. Çünkü bu kültür öyle bir kültür ki kültür. Onun dışına çıkmak ne değil? Mümkün değil. Kanundan korktuğu için değil. He. Kültürle karşı karşıya kalmamak için. E şimdi ne oldu? Dikkat edin. Bugün o zamanın giyilen giysileri ayıp oldu. Ayıp oldu. Dikkat edin. Ayıp oldu değil mi? He. Bugün o günün giysileri... Klasik oldu. Geçmiş çağın elbiseleri oldu. Değil mi? Halbuki modernizmin elbiseyle ne alakası olabilir ki? Düşünün yani nedir modernizm? Yani modernizm bu kadar sığ, dar bir şey midir ki insanların elbiselerine kendisini hapsetmiştir? Yani böyle bir şey tasavvur edebilir misiniz? Bir iskoç eteğiyle bugün gurur duyarken, bir iskoç eteğiyle gurur duyarken biz biz sultanımızın kaftanıyla alay ediyoruz yani, demek ki neden işte İskoç kültürüne sahip Japon kültürüne sahip ama biz kültürümüzü kültür derken hangi kültürü şaman kültürünü fastetmiyorum İslam kültürünü ne yapmışız mevcut kültürümüzden dışlamışız dışarı çıkarmışız onun için Mümtaz Turhan hocanın kültür değişmeleri diye bir kitabı var bunu alıp okumanızı tavsiye ediyorum. Kültür değişmeleri. Bu çok önemli. He. Yani bunu okuyun, muhakkak okuyun, bu kitabı bulun. Mevcuttur piyasada bu kitap. Bunu alın, okuyun. Bu çok önemli bir kitap. He. Yani bizi kültürümüzle yıktılar. Yoksa dini vecibelerimizi arkadaşlar rafa koyamazlar. Kur'an mevcut. İzleyemezler. Buhari mevcut. Müslüm mevcut. Ebu Davud mevcut. He. Hanefi, Fıkhı maşallah kapı gibi. Dünya kadar bak en son Serahsi'nin Mepsutunu bile tercüme ettiler. 40 cilt. <gülüyor> He, 40 cilt mevcut ama işte sen onu kültür hayatından kopardığın zaman kitaplarda olsa ne yazar? Kim okuma motivasyonunu, isteğini duyacak ki? He, o bakımdan işte bir örnek verdik. Tasadduk da aynen eskiden öyleydi arkadaşlar. Aynen öyleydi. Yani vakıf medeniyeti diyorlar gurur duyuyoruz. Biz dedelerimizle gurur duymuyoruz. Dedelerimizin yaptığı hayır işleriyle gurur duyuyoruz. Aradaki fark bu. Ha, vakıf medeniyeti. Vakıf. Yani vakıf medeniyetinin girmediği bir kasaba var mı? Ta Viyana'dan tutun, Belgrad'dan tutun, Mekke'ye kadar, Tunus'tan tutun, ne bileyim işte Horasan'a kadar vakıf medeniyetinin girmediği bir yer gösterin. Vakıf medeniyeti. Peki arkadaşlar bu vakıf medeniyetine nasıl sahip olundu? Nasıl sahip olundu? Nasıl sahip olundu? Tasadduklarla infaklarla yeri geldiğinde sultanlar infak etti. Yeri geldiğinde sultan hanımları infak etti. Yeri geldiğinde valiler vali hanımları infak etti. Yeri geldiğinde askeri zabıtlar infak etti. Yeri geldiğinde tacir zenginler infak etti. Yeri geldiğinde halk, halk bir neyini, bir neyini, dirhemini, bir neyini, dinarını ne yaptı? Aç kalma pahasına, çoluğuna çocuğuna rızık getireme pahasına ne yaptı? İnfak etti. Neden? Çünkü bu öyle yerleşti ki, öyle yerleşti ki bu infak kültürü onlar için ya işte sadaka sünnetmiş. E zekat farz, ben malımın işte kırkta birini yüzde iki buçunu veririm, onunla ittifa ederim. İşte bunu ne görmüşler biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu oyun görmüşler, bunu hile görmüşler, bunu tehlikeli bir inanç görmüşler. Neden? Onlara göre sünnet. Hep söylüyoruz Selef'in sünneti halefin neyidir? Farzıdır. Selef'in sünneti halefin farzıdır. Çünkü niye? Selef sünneti ihmal etmemiş. O kültürün yerleştiği insanlar da ihmal etmemiş. Ve vakıf medeniyetleriyle ne yapmışlar? Bunu dünyanın her yerine ne yapmışlar? Yaymışlar. Bakın Arnavutluk'tan öğrencilerim var benim. Biliyor musunuz Arnavutluk topraklarının yaklaşık yüzde otuzluğu, yüzde kırklık bölümü vakıf arazisidir. Vakıf arazisidir. Medine'nin yarısının vakıf arazisi olduğunu biliyor musunuz? Yarısı vakıf arazisidir. Yani bir kısmı öğrencilere tahsis edilmiştir. Bir kısmı fakirlere tahsis edilmiştir. Bir kısmı işte dullara tahsis edilmiştir. Bir kısmı evlenmek isteyen... Bekarlara tahsis edilmiştir. Yani bu işte hep infaklarla, tasadduklarla ne yapmıştır? Gündeme gelmiştir. Haremin tefsiyasından önce, Mescid-i tefsiyasından önce önde Karabaş Vakfı vardı. Eskiler bilirler, gidenler bilirler. Kapatıldığında yani o vakıf yıkıldığında daha sonra ona başka yerden arazi tahsis edildi. Düşünebiliyor musunuz? Yani Osmanlı ne zaman, hangi döneminde kurulduğunu bilmiyorum ben. Yani evraklara bakmak lazım. O zamanın parasıyla bankada 400 bin riyale yakın parası vardı. 400 bin riyal. Ki o dönem riyalin yani Suudi Arabistan riyalinin devalüasyonundan önceki dönem. Yani o zamanın 400 bin riyali bugünün belki 2 milyon riyali. Bilemiyorum yani. Sadece bankadaki parası oydu. Bunlar nereden geldi? İnfaklarla geldi. O infakları doğru kullanmayla geldi. Siz Mısır çarşısının bir kısmının. Kapalı Çarşı'nın bir kısmının Sultan Abdülhamit Han tarafından Mescid-i Nebeviye ve hareme vakfedildiğini biliyor musunuz? Oradan gelen gelirlerin he, o iki mübarek belden ihtiyaçlarının giderilmesi için vakfedildiğini biliyor musunuz? He i̇şte bu böyle. Yani yeri geldiğinde üsttekiler yeri geldiğinde alttakiler. Şimdi bakıyoruz ülkemize son zamanlarda canlılık var son zamanlarda canlanma var. Pek çok hayır hizmeti ne yapıyor? Pek çok kuruluşlar tarafından velillahilhamd organize ediliyor. Ama yeniden bunu dini vecibi olmaktan öte hayatımızın bir parçası haline ne yapmamız lazım? Getirmemiz lazım. Getirdiğimiz ölçüde vakıf medeniyetiyle ne yapacak? Bu ümmet yeniden kimliğine kavuşacak arkadaşlar. Vakıf medeniyetiyle. Bu çok önemli. İnfak medeniyeti, tasadduk medeniyeti, sadaka kültürü çok önemli. Selefin siyaretine bakın. Bakın şöyle dönün Selef'in siretine. İnfaksız, tasadduksuz bir günü var mı acaba onların? Her zaman birine bir şey vermeyle, bir para vermeyle olmuyor. Önündeki ekmeğini bölüşerek oluyor. Yeri geldiğinde. Yeri geldiğinde, yeri geldiğinde kendi çocuğu neyken? Açken öbür çocuk daha aç diye onu doyurmayla oluyor. Her şeyi böyle büyük büyük imkanlarla ne yapmayalım? Düşünmeyelim. Geçen ders aldık. Sizden eğer birinizin gücü yetiyorsa velev ki yarım bir hurma ile bile olsa ne yapsın? Kendini ateşten korusun diyor değil mi? Velev bir, bir temratin diyor. Yarım hurma ya yarım hurma. Yarım hurma. Bugün bizim evlerimizde olan Selef'in en zenginlerin evlerinde yoktu arkadaşlar. Bugün bizim evlerimizde olan o günün en zenginlerin evlerinde yoktu. He hocam ya elektronik alet yok. Elektronik aleti kastetmiyorum. Dolabınızı açın. Dolabınızdaki yiyeceklere bakın. Yiyecekler o zaman da var. Üzümü biz şimdi icat etmedik. Peyniri şimdi icat etmedik. Ekmeği şimdi icat etmedik. En az olanınızın dolabında 20-30 fakiri doyuracak yemek vardır. Ama hala daha bir şey yok. Ya diyorum size işte İmam Buhari aç. Çoluk çocuk aç. Kendi aç. Çıkıyor sokağa. Bir yerden bir vesileyle bir para buluyor. Hemen gidiyor çarşıya ya yiyecek işte alacak. Bir fakir geliyor ondan daha aç. Yani reva mı diyor ben açken senin yemen? Dayanamıyor veriyor. Gene aç kalıyor. Eve gidiyor hanımı kızıyor ona. Gene de birine verdin değil mi diyor. Yani gene birine verdin değil mi parayı? Gene bir fakire verdin değil mi? Yani çünkü hanım biliyor. Huyunu suyunu biliyor. Ama kızıyor derken kötü anlamda kızmıyor. Yani kaderine mahkum biliyor çünkü. Böyle bir koca ile yaşamak kolay. Olmasa gerek değil mi? İmam Buhari gibi. He, yani demek istediğim şu. İşte bu kültür olduğu zaman arkadaşlar camilerde zikredilmese bile, sohbetlerde zikredilmese bile uygulanır. Neden uygulanır? Hayatın bir parçası da ondan. Ama sen hayatın parçası olmaktan onu çıkardığın an işte o zaman kıyameti bekle. Evet şimdi neden infak etmeliyiz? Neden tasadduk etmeliyiz bu girizgahtan sonra? Sorusuna ne yapalım? Kaldığımız yerden devam edelim. Diyelim ki 18. neden olarak Fakirlere, yetimlere, infaka, tasadduka muhtaç olanlara duyduğum merhametten dolayı ve onların sıkıntılarını gidermek için onlara ne yapmalıyım? İnfak etmeliyim. Fakirlere, muhtaçlara, yetimlere, ihtiyaç sahiplerine duyduğun merhametten dolayı başka işlerinde bulundukları sıkıntıları gidermek maksadıyla ne yapmalıyım onlara infak etmeliyim. Tirmizi'nin rivayeti Abdullah İbn Amr İbnü'l As radıyallahu anh rivayet etmiş radıyallahu anhuma sahibi bir hadis diyor ki peygamber aleyhissalatu vesselam errahimune yerhamuhumur rahman Evet. Merhametlilere Allah merhamet eder. Merhametlilere Allah yani Rahman. Rahman isminin tecellisi. Kime Rahman? Kime Rahman? Kime Rahman? Hayır. Ayşe hadisini anlayın. Herkese. Kime Rahim? Müminlere. Ha, bak Rahman diyor. Rahim demiyor. Evet. Diyor ki işte o merhametlilere Rahman yani Allah ne yapar? merhamet eder O halde İhamu menfil Ardi Yarham Ku Mefis Sema Evet yeryüzündekilere merhamet edin ki semadaki Allah da size merhamet etsin ya yani, görüyor musunuz bu hadisi Tirmizi'nin rivayeti Evet Sahih rivayetler Bunlar O halde diyor Madem ki Allah merhametlilere merhamet ediyor bunu biliyorsanız o halde yeryüzündekilere Merhamet edin ki Allah da size ne yapsın? Merhamet etsin. Bu çok önemli. Geçen derste ne yaptık? Müslümanın sıkıntısını ne yapmak? Gidermekten. Gidermenin büyük ecirlerinden ne yaptık? Bahsettik. Evet. Bir sonraki şık. Neden infak ve tasadduk etmeliyim ya da etmeliyiz'in cevabı? Ayıbın örtülmesine, iffet ve itaatin korunmasına yardımcı olacağı için fakirlere, Yetimlere ve yoksullara tasaddukta bulunmalıyım. Evet. Ayıbın örtülmesine. Ne demek ayıbın örtülmesi? İffet ve itaatin korunmasına yardımcı olmak için. Evet. Yani nedir ayıp? Fakirlik yeri geldiğinde ayıptır. Yeri geldiğinde küfürdür. Fakirlik yeri geldiğinde ayıptır. Yeri geldiğinde küfürdür. Başka? İffetin ve itaatin korunmasına. Yani... Aç kalmış bir kadının iffetini nasıl koruyacaksınız? Aç kalmış bir babanın çocuğuna karşı mahcubiyetini nasıl engelleyeceksiniz? Onun Allah'a karşı itaatini nasıl sürdüreceksiniz arkadaşlar? Eğer onun iffetini korumak istiyorsanız, o kadın da olabilir, adam da neyse, anlayın bir örnek verdim. Eğer o babanın çocuğa karşı sorumluluğunu yerine getirmek için Allah'a isyan etmesini... Engellemek istiyorsanız, yani itaatini ne yaptırmak? Devam ettirmek istiyorsanız, elbette ki infak ve tasadduk etmelisiniz. Eğer etmezseniz, onun o zulmünde sizin de bineyiniz vardır, payınız vardır. Komşusu açken tok yatan. Komşusu açken tok yatan bizden değil. Zihniyetini, kaidesini, ilahi desturunu, fermanı Resulü'nü ne yapacaksın? Buradan çıkarmayacaksın. Çıkardığın an iş biter. Evet. Müslim'in rivayeti Ebu Hureyre radıyallahu anh, rivayet etmiş. Diyor ki peygamber aleyhissalatü vesselam Men neffese an Müslüm'in kurbeten Min kurebi dünya Neffese allahu anhu kurbeten Min kurebi yevmil kıyame Ve men yessere Ala mu'sirin Yessere allahu aleyhi Fid dünya vel ahira ve men setere ala muslimin seter Allahu alayhi ve dunya Vallahu fi avnil abd ma kana al fi avni ahih. Bak o söylediğim bütün o cümleleri bu hadiste ne yapıyoruz? Buluyoruz. Ne demek? Kim bir müminin dünya sıkıntılarından birini giderirse Allah da onun kıyamet günü sıkıntılarından birini giderir. Amenna değil mi? Semi'na ve İşittik, itaat ettik. Evet. Kim zorda kalana kolaylık sağlarsa Allah da dünyada ve ahirette ona kolaylık sağlar. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da dünya ve ahirette onun ayıbını örter. Şimdi bunlar mufassal neler? Hükümler. He. Ama bak şimdi bunu mücmelen zikrediyor aleyhissalatü vesselam. Kul kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah o kulun yardımındadır. Şu cümle bile yeter. Şu cümle bile. Kul kardeşinin yardımında olduğu sürece müddetçe Allah ta o kulun yardımında olmaya devam edecektir. Buna iman edeceksin. Evet. Demek ki işte bundan dolayı tasadduk etmek zorundayım. Ben mümin kardeşime yardım etmeyeceksem Allah bana niye yardım etsin? He, o halde Allah'ın bana yardımını istiyorsam, bekliyorsam mümin kuluna yardım edeceğim ki Allah beni ne yapsın? Yardımıyla teyit etsin. Bu çok önemli. Hani geçen ders dedik ya. Kulları hoşnut etmek pahasına Allah'a gücendir mi? Kulları razı etmek pahasına Allah'a gücendir mi? Allah'a üzme Allah'a kızdırma ya ney? dikkat edin ha. kulları kulları gücendirmenin kulları kızdırmanın pahasına Allah'ı gücendirme Allah'a kızdırma neden? eğer böyle yaparsan Allah o kula seni sevdirir kulun seni sevmesi için yağcılığa gerek yok Allah sen, Allah sekineti indirecek Okulunda seni sevmesini sağlayacak. Dün tabii vaktimiz dardı çok açamadık bunu. Muhammedül Emin lakabını peygamber aleyhissalatü vesselama kim verdi? Müşrikler. Müşrikler. Neden? E Allah'ın sekineti var da ondan arkadaşlar. Allah'ın sekineti var. Yani siz peygamber aleyhissalatü vesselamı takdir etmediklerini zannediyorsunuz? Ama o küfür var ya o küfür. Biz biliriz Muhammed'i ya. içimizden çıkmıştır. en soylularımızdandır. Neslinde zani ve zaniye yoktur. Sözünü tutar. Emanete ihanet etmez. Böyle bir peygamber. He, hal böyle olunca bu nasıl sağlandı? İşte o söylediğimiz nelerle? Kurallarla. O halde kul ne yapacak? Kardeşinin yardımında olacak. O zaman bilecek ki Allah onun neyindedir? yardımındadır. Diğer bir şık neden infak ve tasadduk etmeliyim? Neden? Neden? Diyor ki iyilik ve hayrın hem özel hem de genel yönlerinde tasaddukta bulunurum. Yani iyilik ve hayrın özel durumları da vardır. Genel durumları, has durumları da vardır. Am durumları da vardır. Çünkü bu ameli olarak allah Teala'ya davetten sayılır. Ha, i̇nfak sadece maddi yardım değil aynı zamanda ne arkadaşlar? Ameli olarak davettir. Davet. Davetin bir çeşididir. İnfak aynı zamanda davetin. Allah'a davet etmenin. Allah'ın yoluna haydi gel demenin. Evet. Yani birazdan zikredeceğiz. Allah'ın yoluna gel demenin bir değişik çeşididir. Müellefetül kulüp dediğimiz bir olay var. He, kalpleri İslam'a ne yapan? Isındırılan. hadisu ahdim ahdin bir İslam dediğimiz... Yeri geldiğinde. Yani henüz daha yeni Müslüman olmuş. İnsanlara ne yapmak? Vermek. Peygamber aleyhissalatü vesselamın biliyorsunuz. Ha, bazı rivayetleri var. birlerine bir şeyler vermiş. Diğerlerine vermediği için diğerleri küsmüş. Ne demişler aleyhissalatü vesselam? Ey Allah Resulü. E bize vermedin. E ona verdin. O daha yeni. Peygamber aleyhissalatü vesselamın verdiği cevap çok enteresan. birlerine vermem demek. Onları sizden daha çok sevdiğim anlamına... Gelmez. Dikkat edin bu kurallar önemli kurallar. He. Diyor ki maddeci Yahudi yani materyalist Yahudi Hristiyan ve seküler tahrike karşı direnmek demektir. Tasadduk etmek. Bakın cümlelere bakın. Maddeci yani materyalist Yahudi Hristiyan ve seküler yani evet, tahrike karşı direnmek demektir. Ayrıca Mescit ve camilerin inşa edilmesi, ihtiyaçlarının üstlenilmesi ve İslam kültür varlığının ihya edilmesi suretiyle İslam'ın şiarlarının sağlamlaştırılması konusunda da yardımcı olmak demektir infak ve tasadduk. Ne demek İslam şiarı? İslam'ın temel neleri? Ayatı, alamatı, farikası. Osmanlı'nın tabiriyle alameti farikası diyor. Sen buna yardımcı olacaksın. Tasadduk edeceksin. Ne demiş? Demiş ki Allah Azze ve Celle Tevbe suresi 18. ayet. İnnemâ ya'muru Allahi men âmene billâhi vel yevmil âkâr ve akâmes salâh ve âtez zekâh velem yakşâ illallah. Fe'asâ ulaike en yekûnû minel muhtedin Allah'ın mescitlerini ancak, bakın ancak, Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazını dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. Burada yağmuru diyor, yebni demiyor. Yağmur demek sadece bina demek değil. Aynı zamanda mevcut binayı ne yapmak? Korumak. Devam ettirmek. Halısından camına, camından mikrofonuna mikrofonundan, boyasına, klimasına neyse hepsi imar bu hayatımızı mamur edelim diyoruz bak Türkçemizde var, var. mamur bir hayat değil mi imar edilmiş yani sadece bina değil her şeyiyle He, cami var Kur'an tedrisi yok kıymeti var mı cami var namaz kılan yok kıymeti var mı yani namaz kılan da imar edeceksin yani camiyi ağlatmayacaksın cami mamur kalacak Kur'an'larla, zikirlerle, tesbihatla, namazla, tedrisle, talimle, her şeyiyle. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Başkaları değil. Yine Buhari ve Müslim'in İbn Abbas radıyallahu anh rivayetine göre Heraklius'un, Heraklius'u biliyorsunuz. Şam'ın neyi? Kisra'sı değil mi? Heraklius'un Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem size ne emrediyor şeklindeki sorusuna Ebu Sufyan radıyallahu anki ki o dönemde ne değil henüz? Müslüman değil. Şam mı? Bizans mı? Evet. Yani yani Şam bölge o. Yani Bizans'a gitmiyor. Şam'a gidiyor. O anlamda. Evet. O bize namaz kılmayı. Bakın ne diyor? O bize. Yani kim o? Muhammed aleyhissalatu vesselam. Size ne emrediyor? Bimada murukum diyor. Rivayette aynen böyle. Diyor ki: "Ya'muruna diyor daha sonra bunları sayıyor. He, ne diyor Heraklius Ebu Süfyan'a? Muhammed Aleyhissalatu vesselam size neyi emre diyor? Bakın cevap veriyor. Diyor ki: "O bize namaz kılmayı, sadaka vermeyi, iffetli olmayı ve sıla-i rahim'i emrediyor" şeklinde yanıt vererek sadakanın İslam'ın en önemli şiarlarından biri olduğunu ne yapıyor ifade etti. Evet elbette. Yani Ebu Sufyan radıyallahu anh diyor ki o Muhammed bize namaz kılmayı. Başka sadaka vermeyi. Sadaka vermeyi. Yani Heraklius'a bakın İslam'ı bunlarla tanımlıyor. Buradan bu ibareyi unutmayacağız. Başka iffetli olmayı ve sılayı rahimi yani akraba bağlarını gözetmeyi ne yapıyor? Emrediyor diyor. Evet demek ki işte İslam'ın şağrını korumak, İslam'ın şağrını ayakta tutmak, idamesini muhafaza etmek için ne yapmak zorundayım? Tasadduk etmeliyim, infak etmeliyim. Peki, neden infak ederim? Neden tasadduk ederim ya da etmeliyim? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iyilik yapmamızı emretmiştir. Ne yapmamızı? İyilik. Bu iyilik yerini bulsa da, bulmasa da, her iki halde, Ecir kazanacağımı ne yapmıştır bana? ifade etmiştir. Müslüm'ün Ebu Hureyre radıyallahu anh kanalıyla Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan rivayetine şöyle bir ne yapalım? Göz atalım. Gâle raculum Le etesaddaqannen leyle bi sadakatin fe karece bi sadakatihi fe vada'ha fiyyedi zâniyetin Subhanallah Fe esbahu yetehaddesune tusuddika leyle ala zaniyeti. Göller Allahü Melik el Hamd ala Zaniyeti, le atesadka ne bi sadkatin, f harcı bi sadkatıhi, f vızağa fi yedi gınnan, fi yedi gıni, f ala gıni. Allahü Melik el Hamd ala gıni, le atesadka ne bi sadkatin, f harcı bi sadkatıhi, f vızağa fi yedi sıarık, tusuddiqa ala sariq fa qala allahuma lakal hamd ala zaniyetin. wa ala gani ve ala sariq fa utiya fa qila lahu amma sadakatuka faqat qubilet amma zaniyyah fe la allaha biha ala zinaha Ve la allal ghani yati bihu yunfiq mimma a'tahu allah ve laale sarık a la serikatihi. Ne demek? Bir adam ben bu gece mutlaka bir sadaka vereceğim dedi ve sadakasını çıkarak bir fahişenin eline verdi. Fahişin derken halk bu akşam bir fahişeye sadaka verildi diye laf etmeye başladılar. Güçlerine gitti. Başka adam mı yok? O adam ya Rabbi bir fahişeye sadaka verdiğim için sana hamdolsun. Ben behemahal bir sadaka daha vereceğim dedi. Ve sadakasını çıkararak bir zenginin eline verdi. Bismillah. Yani. Bu nasıl evet. yani eline vermiş işte. Bu sefer halk yine bir zengine sadaka verildi diye laf etmeye başladılar. Sadaka veren adam ya Rabbi. Bir zengine sadaka verdiğim için sana hamdolsun. Ben elbette bir sadaka daha vereceğim dedi ve sadakasını çıkararak onu bir hırsızın eline verdi. Halk yine bir hırsıza sadaka verildi diye laf etmeye başladılar. Bunun üzerine sadaka veren zat, Ya Rabbi bir faişeye, bir zengine ve bir hırsıza sadaka verdiğim için sana hamdolsun dedi. Sonra rüyasında ona gelenler oldu ve bakın ne dediler. Senin sadakan kabul olundu. Fahişe'ye gelince umulur ki bu sadaka sebebiyle zinasından vazgeçip namuslu olur. Umulur ki zengin de ibret alır da Allah'ın kendine verdiği maldan infak eder. Ve yine umulur ki hırsız da bu sadaka sebebiyle hırsızlığından vazgeçerek namuslu bir adam olur. Evet. Görüyor muyuz? Yine başka bir rivayet. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayeti. İmam Ahmet bunu da ne yapmış? Rivayet etmiş. İnne racülen ki bu hadisin muhtelif bir rivayeti. Min beni İsrail. Ha, demek ki bu adam nereden? Beni İsrail'den. Gal ediyor. Daha sonra rivayeti ne yapıyor? Hemen hemen üç aşağı beş yukarı lafızlarla. İsrailoğullarından bir adam yemin olsun ki bu gece malımı sadaka olarak vereceğim dedi. Ve sadakasını çıkararak bir fahişenin eline verdi. Demek ki diğer rivayette bir adam diyordu. Nereden olduğunu ne yapmıyordu söylememişti. Burada kim olduğunu biliyoruz onun. Beni İsrail'den bir adam. Bunun üzerine insanlar falan zinakar kadına sadaka verildi diye konuşmaya başladılar. Sonra başka bir sadaka çıkarıp aynı şekilde söyledi ve sadakayı bir hırsızın eline verdi. Bunun üzerine şehir halkı falan hırsa sadaka verilmiş diye konuşmaya başladılar. Yine başka bir sadaka çıkararak zengin bir adama verdi. İstersen sadakayı kime verdiğini bilmediğini söyleyebilirsin. Adam kendine geldi ve rüyasında senin sadakan kabul olundu. Zinakar kadına gelince belki zinadan vazgeçip namuslu olur. Hırsıza gelince umulur ki hırsızlık yapmaya gerek duymaz. Zengin ise umulur ki malından ibret alır diye ne yaptı rüyasında? Gördü. Peki onun rüyası bizim için mahbul mü? Değil ama bunu bize kim naklediyor? Resulullah. Resulullah vesselam. Şimdi sen rüyanda bunu görsen anlatsana. La min el mineliyyirab. Ne yapmayız onu? Kayda almayız ama bunu bize nakleden aleyhissalatü vesselam. He, çok önemli. Görüyor musunuz sadakayı arkadaşlar? Toplumsal etkileri yani burada bu hadisin sosyolojisini yapmak lazım. Toplumsal etkileri. Diyor ki sadaka zinayı önler. Sadaka hırsızlığı kapar. Sadaka zenginlerin boynunu eğer. Utanmalarını sağlar. İbret almalarını sağlar. Evet. Hani dedi ya arkadaş. işte İslam'ın toplumsal yönü nedir? 50 tane. 100 tane. 1000 tane. Diğer bir şey. Neden tasadduk etmeliyim? Neden? Allah'ın kendilerini, insanların ihtiyaçlarını gidermek üzere seçtiği, muhtaçların kendilerine sığındığı kullarından olmayı istediğim için infak ve tasadduk etmeliyim. Bakın, Allah'ın kendilerini insanların ihtiyaçlarını gidermek üzere seçtiği. Eğer Allah'ın seni insanların ihtiyaçlarını gidermek üzere seçtiğine inanmak istiyorsan, o seçtiklerinden olmak istiyorsan. Evet. Yine muhtaçların kendilerine sığındığı kullarından olmayı istiyorsan. Çünkü muhtaç sana geliyor, sığınıyor değil mi? Bak Allah sana abilik Allah sana babalık, Allah sana ne paşalık yapmanı ne yapıyor? Nasip ediyor. Nasip ediyor. Eğer bu hey hususu da istiyorsan infak ve tasadduk etmelisin. Peygamber eslatu ve bir hadisinde bakın ne ifade var İbn Macer rivayeti, Enes bin Malik bunu ne yapmış bize? Radıyallahu an rivayet etmiş diyor ki inne minen nas mefatih halil khair, magaliq al ve inne minen nas me fatihal şer me ghalil hayır fetûba limen caale llahu mefatihal hayr ala yedei ve veylun limen caale llahu mefatihal şer ala yedei ne demek insanlar içinde bazı insanlar var ki hayra anahtar şerre kilitlerdir hayra anahtar şerre kilit iyiliğe anahtar kötüle kilit yine İnsanlar içinde bazıları vardır ki, şerri anahtar tersi. Hayra kilittirler. Allah'ın hayrı ellerinde kıldığı kimseye ne mutlu? İlk Şerri ellerinde kıldığı kimseye ise yazıklar olsun. İşte bu hadisin gereğini yerine getirmek için ne yapmalıyım arkadaşlar? İnfak etmeliyim. Hayır benim elimde ise o hayrı kendi elimle ne yapmalıyım? Hayır işleyerek ne yapmalıyım? Fakir fukaraya vermeliyim, infak etmeliyim. Böylece beni Allah Azze ve Celle hayra anahtar, şerre de ne yapmış olur? Kilit yapmış olur. Ama tersi olur. Cimrilik yaparsan o zaman işte şerre anahtar, hayra kilit olur. Evet. Neden infak etmeliyim? Başka bir yanıt. Nafakaları tarafından karşılanması farz olmayan yani doğrudan ailem değil. Muhtaç akrabalarıma tasaddukta bulunurum. Onları onlar akrabalık bakımından daha uzak olan kimselere göre daha önceliklidirler. Ne demek bu? Önce nereden başlarım tasadduka? Yakın akrabamdan başlarım. Yani benim sulbimden gelen yine benim kendi sulbimden geldiklerim haricinde onlara bakmam zaten ne? Farz ayır. Anaya babaya değil mi? Başka evlada değil mi? He. Hanıma. He. Onlara bakmam ne farzayın? Onun dışında tasadduk akrabalar vesilesiyle, vasıtasıyla öncelik olarak başlar. Çünkü diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne buyuruyor. Tirmizi rivayeti Selman bin Amir radıyallahu rivayet etmiş. Es sadakatü ale alel miskin. Es al alel miskin. Sadakatü vehiye ala virrahim fintani sadakatun ve sılatun subhanallah fakire verilen sadaka bir sadakadır yani bir sevabı var fakire verilen sadaka bir sadaka bir sevabı var akrabaya verilen sadakanın iki sevabı vardır sadaka ve sılayı rahim sevabı sadaka ve sılayı rahim sevabı gördük değil mi yani öncelikle nereden başlıyoruz? Yakın akrabamızdan başlıyoruz ve bunu ne yapıyoruz? Etrafa doğru yayıyoruz. Yine Müslimin rivayeti Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ın rivayeti. Diyor ki: "İbde bi nefsike fetesaddak 'aleyha. Fein şey un fe in fadla şey'un feli ehlike. Fe in ala ehlike şey'un feli zi qarabetike. Fe in ala zi qarabetike şey'un" Fahâkaza ve hâkaza. Yekul Fe beyne ve an yemînik ve an şimâlik. Önce kendi nefsinle başla. Önce kendini yedir içir doyur, çoluğunu, çocuğunu, yedir içir doyur. Ona tasadduk et bulun yani kendi nefsine. Bir şey artarsa yakınlarına ver. Ailen de, ailenden de bir şey artarsa akrabana ver. Akrabandan da bir şey artarsa Şöyle ve şöyle yap buyurdu ve önünde sağında solundaki muhtaçlara ver diye işaret etti. Önce kendini doyuruz. Sen kendini doyurmazsan para kazanamazsın. Hayatı ikame edemezsin değil mi? Sonra aileni doyur. Arttı, akrabalarını doyur. Arttı, sağına ve soluna ne yaptı aleyhissalatü vesselam işaret etti. Yani etrafındaki muhtaçları ne yap? Doyur, onlara ver. Onların ihtiyaçlarını ne yap? Gör. İşte bu ecirlere ne yapmam için, ne yapmam, sahip olmam için ne yapmalıyım? Tasadduk etmeliyim. Yine neden tasadduk etmeliyim sorusunun cevabına bir cevap daha. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alarak diğer aylara nispeten Ramazan ayında daha fazla tasadduk etmeliyim. Ramazan ayında daha fazla tasadduk etmeliyim. Çünkü Resulullah aleyhissalatü vesselam bakın ne yapardı. Evet. İbn Abbas radıyallahu rivayeti Buhari ve Müslim muttefakun aley diyor ki: "Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selleme ecveden nâs. Ve kâne ecvedu mâ yekûn Ramazan. Hîne yelqâhu Cibril. Ve kâne yelqâhu fî kulli leyletin min Ramazan feyudârisuhu'l Kur'âne fele Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selleme ecvedu bil hayri miner-rîl Evet, ne diyor? Hayır hususunda insanların en cömerti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam idi. En cömert olduğu zaman da, en cömert olduğu zaman da Cibril Aleyhisselam'ın onunla karşılaştığı Ramazan ayı idi. Cibril Aleyhisselam onunla her gece Ramazan'da karşılaşır ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona Kur'an'ı okur arz ederdi. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam Ramazan'da hayır hususunda esen rüzgardan daha cömert olurdu. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve Ramazan'da esen rüzgardan rüzgar insan arasında fark etme ve herkese eser değil mi hiç? Evet. Esmediği olur mu? Evet. Yani ondan daha da ne? Evet. Cömert. Evet. İşte bu nassa ittiba için, bu nassa bağlılık için ne yapmalıyım? Tasadduk etmeliyim ama Ramazan'da bir o kadar daha fazla ne yapmalıyım? İnfak ve tasadduk etmeliyim. Yine neden tasadduk etmeliyim? Neden? Zülhiccayi'nin ilk 10 gününde infak ve tasaddukta bulunmalıyım. Çünkü bu günlerde yapılan amel diğer günlerde yapılan amelden daha faziletlidir. İbni Abbas radıyallahu anh rivayette gelen hadiste bakın Peygamber Aleyhissalatu vesselam ne buyuruyor? Tirmizi Ebu Davud ve diğerlerinin hadisi. مَا مِنْ اَيَّا مِنْ اَلْعَمَلُ السَّالِحُ ف۪يهِنَّ Ehabbu ilallah minhâvihil eyyâmil aşır. <Gülüşmeler> evet. Salih ameler işlenen günler içinde Allah'a bu on günden daha sevimli olanı yoktur. Zülhicce'nin ilk on günü. Evet. Yani yani bu tabii genel bir hüküm. Bu genel bir hüküm. Genel bir hüküm. Yani elbette ki Ramazan ayının yerini tutamaz. Ancak Peygamber ve vesselâm bazen ne yapmıştır? Diğer aylara da teşvik için genel kalıplar kullanmıştır. Onun neyi vardır? Has hükümleri de. Onu tahsis eden, takit eden, kısıtlayan hükümlerde vardır. Ha demek ki bu özellikle 10 günde de ne yapmalıyım? Çok gayret etmeliyim. Hani bir taşla iki kuş vurma var ya. Aynen. Bir taşla iki kuş vurma. O. Yani zekatını çıkaracaksan özellikle ne yapacaksın? Ramazan ayında çıkaracaksın. Sadakanı vereceksin özellikle ne yapacaksın? Ramazan. Evet Ramazan'da ya da Zülhicce'ni ilk 10 gününde vereceksin bunu sen seçeceksin. Evet. Neden tasallukta bulunmalıyım arkadaşlar? Neden infak etmeliyim? Ayağım her sü her süçtüğünde yani tökezlediğimde değil mi? Yaratanıma ve rızık verenime karşı her itaatsizliğimde, suhanallah. Ayağ sürçmeyen var mı? Tökezlemeyen var mı? He? Var mı? Yaradan'la ve rızık verenine karşı itaatsizlik yapmayan var mı? Her itaatsizliğimde Allah günahımı mağfiret eder. Tökezlememi affeder ümidiyle infak ve tasaddukta bulunurun nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur. Hud suresi 114. ayet. İnnel hasenat yuzhibne sayyiat zalike zikra Çünkü iyilikler kötülükleri, günahları giderir. Bu öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır. Peygamber Efendimiz vesselam'da bakın ne buyuruyor? Peygamber Efendimiz vesselam'da ne buyuruyor? Muhtelif rivayetleri var. Hem Ebu Zer el ghifar radıyallahu anh'ten hem de Muaz bin Cebel'den. Diyor ki: "Ve etbe il ve etbi'is seyyi etel hasene. Temhuha ve khaliqin nase bihulkin hasen." Kötülüğün peşinden iyilik işle ki o silinsin. Ve insanlara Güzel ahlakla ne yap? Muamelede bulun. Demek ki kötülüğün peşinden ne yapmak lazım? İyilik işlemek lazım ki ne yapsın o? Silinsin. Kim silsin onu? Allah Azze ve Celle ne yapsın? Silsin. Yine insanlara güzel ahlakla muamelede ne yapmak? Bulunmak. Bu hadisin iki naslı bile infakın, tasaddukun he, bizim için elzem olduğunu gösteriyor. Niye? Kötülüğün peşinden ne yapma? İyilik yapma. Tasadduktan daha güzel bir iyilik mi var? Selefe bakın. Başlarına kötülük geldiğinde hep ne yaparlarmış? Tasadduk ederlermiş değil mi? Çok önemli bu. Bu hadisin gereği. Başka insanlara iyi ahlakla muamele et. E ne demiştik? Sadaka ve infak iyi ahlakın zirvesidir. Sadaka ve infak iyi ahlakın zirvesidir. Yine bu hadisin bir benzerini İmam Ahmet'te ne yapmış rivayet etmiş... Şeyh Albani Sayıl Camiide 97 noda hadise sahih demiş. Evet. Neden infak etmeliyim? Başka bir cevap Allah kendi katından benim için bir nimet bahşettiğinde tasadduk ederim. Çünkü sadaka Allah'a şükürdendir. Kim Allah'a şükrederse Allah o kimseye lütfatını ve nimetini arttırır. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. İbrahim 7. Le in şekertum le eziden den Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi arttırırım. Çünkü tasadduk infak Allah'a nedendir, şükürdendir. Eğer ben onu yerine getirirsem Allah onu ne yapar? Arttırır. Neden infak ederim arkadaşlar? Neden tasadduk ederim? Çünkü Allah'ın veci kerimini arzulayan muttakiler haricinde onlar neyi arzularlar? Allah'ın vecih kerimini. Onlar haricinde malı çoğaltan kimseler ahiret sevabını azaltan kimselerdir. O muttakiler haricinde Allah'ın vecini iptiga edenler haricinde malı çoğaltan kimseler, çokça malı olanlar, çoğaltmak için gayret edenler ahiret sevabını azaltan kimselerdir. Ebu Zerel Gıfar radıyallahu anh'ın rivayetinde bakın Peygamber ve vesselam ne buyuruyor? Buhari ve Müslim'in rivayeti. Hadis uzun. Bir kısmını alalım. Kale Ebu Zer radıyallahu anh Kuntu emşi ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme fi harretil medine festakbelena ahadun fe kale ya ebazer kultu lebbeyke ya Rasûlallah. kal Ma <mâ> yasırı, <yasuruni> enindi, misle uhudin, hada zehben. Tamzi, aleye, thalisetun, ve indi minhu, dinar. İlla şeyen, ursiduhu, lidin. İlla en akul bihi, fi ibadillahi, ha keda ve ha keda ve ha keda. ve an ve min İnnel ekserine humul aqallun. Kıyamet günü. İlla men qale hakaza ve hakaza ve hakaza an yemiinihi ve an shimaalihi ve min halfihi ve qalilun ma hum. Evet, rivayet uzun. Ben hemen tercümesine geçeyim. Yaklaşık yarım sayfalık bir rivayet. Diyor ki Ebu Zer radıyallahu an. sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Medine'nin Harre mevkinde yürüyordu. Derken Uhud dağı karşımıza çıkıverdi. Nasıl bir dağ? Cebelun buna ve nuhibbuhu. Bizi sever biz de onu severiz. Dağı nasıl sever? Vallahi seviyor işte. Heh. Derken Uhud dağı karşımıza çıkıverdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ey Ebu Zer dedi. Ben buyur ya Resulallah. Lebbeyf diyor bak. icabet ediyor peygamberin duasını. Buyur ya Resulallah diyor emrine amadeyim. Öyle dedim diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımda şu Uhud daha kadar altın olsa bu beni sevindirmez. Bir borcu ödemek için ayırdığımdan başka da yanımda bir dinar bulunarak 3 gün geçmesini istemem. Ya, biz neleri maşallah biriktiriyoruz. <gülüyor> Şimdi ne diyor bakın. Yanımda Uhud kadar altın olsa bu beni sevindirmez. Allah o kadar altın olsa biz ne yaparız herhalde? Halay çekeriz. He. Bir borcu, bir borcu ödemek için ayırdığımdan başka da yanımda bir dinar bulunarak üç gün geçmesini istemem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önüne, sağına, soluna ve arkasına elleriyle verme işareti yaparak... Evet... Yanımda bulunanı Allah'ın kullarına şöyle şöyle dağıtmak isterim buyurdu. Vallahi olsaydı dağıtırdı. Hiç tereddüt etmezdi. Evet. Şimdi bir adam, bir adam bazı fıkhi meselelere cevap arıyor. Bu vaka o dönemde de İmam Şafi Mısır'da. Adam cihazda Bağdat, Basra bölgesinde bu meselelere cevap verebilecek fakihlerin, alimlerin peşinden koşturuyor. Muhtelif rivayetler, on küsür mesele. Kime gidiyorsa cevap alamıyor. Ama her gittiği zat da diyor ki, Muhammed bin İdris Eş-Şafi adında bir adam var. Nerede? Mısır'da. Git ona diyor, git ona diyor. he İnşallah ne yapar o? Senin bu sorularına cevap verir. Kime giderse ama. E diyor bari gideyim yani. O günün şartlarında oradan Mısır'a gitmek. Uçakla gitmiyorsun. <gülüyor> Adam Adamcağız yola çıkıyor. Neyse varıyor. İmam Şafii makamında. Tabi kadı resmi kadı. Esselamu aleyküm ve bir ve diyor. Şeyin yanına giriyor. Yazgış bir kağıda. Sorular. Diyor ki. Şeyh diyor, ben diyor şu kadar şu kadar yoldan geldim diyor. Herkes bana seni işaret etti. Ben şu sorulara cevap istiyorum. Bir zahmet al, şunlara bir bak, oku bana ne yap, bunların cevabını söyle. İmam Şafi kağıdı eviriyor, çeviriyor. Muhtelif rivayetler yarısına ancak cevap verebiliyor. Geri kalan yarısına cevap veremiyor. Ben bilmem diyor onlar. Adam kızıyor diyor ki ya be kadı diyor. Utanmıyor musun diyor ya diyor. He. Allah sana kadılık makamı vermiş. Şu idare de seni buraya kadılık makamını oturtmuş. Ben bunca yoldan geldim. Sen şunların sadece yarısına cevap veriyorsun. Bir de utanmadan velil emirden maaş alıyorsun. Deyince İmam Şafii hiddetleniyor. Diyor ki bana bak diyor efendi diyor. Ben diyor cevabını verebildiklerimin maaşını alıyorum. Eğer bunların hepsinin cevabını verseydin. Değil senin veliyle emrin şu alemin hazinelerini getirseydiniz iktifa etmezdi. Allah. Anlıyor musunuz ne demek istiyor? Anlıyor musunuz? Yani değil senin veliyle emrin hazinesi, şu neyi getirseniz, evrenin şu alemin hazineleri getirip bana verseydiniz yine yetmezdi diyor. Sen ne zannediyorsun ilmi diyor? Hani hep söylüyoruz ya, ilim üstür. Allah dedi ki, Rasulü dedi ki ve bilmiyorum. Bilmiyorum. İşte bilmiyorum Erdem. Ama yani biz alışık değiliz ki hocaların bilmiyorum demesine. <gülüyor> he, he. Burada bizim de suçumuz var, hocaların da suçu var. Halbuki hocalar bilmiyorum dese hiç bitecek. Bununla alakalı ders yapmıştım hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. He, şimdi ne diyor Aleyhisselatu vesselam burada da aklıma onu getirdi. Çağrışım yaptı. Olsaydı diyor hepsini ne yapardım? Dağıtırdım diyor. Vallahi dağıtırdı. Evet. Evet. Sonra yoluna devam etti. Ve peygamber efendimiz gene konuşmaya devam ediyor. Dünyada varlığı çok olanlar ahirette sevapları az olanlardır. Herkes Hazreti Ebu Bekir gibi Osman gibi zengin olamaz ki. He, evet. Keşke olsa. Dünyada varlığı çok olanlar ahirette sevapları az olanlardır. Yalnız sağına soluna ve ardına... Şöyle, şöyle ve şöyle verenler müstesnadır dedi. Yani infak edenler müstesna. Bakın ne diyor ama? Fakat onlar da ne kadar azdır. Evet. Sonra bana bundan sonrasını okumadım size Arapçasını uzun diye ben gelinceye kadar yerinden ayrılma buyurdu. Ebu Zeret radiyallahu ve kendisi yani Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir parça uzaklaşınca beni korkutan bir ses işiterek hemen yanına varmak istedim. Bir ses işitti, korktu. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve yanına gitmek istedi. Fakat sonra efendimizin ben gelinceye kadar yerinden ayrılma emrini hatırladım ve bulunduğum yerde kaldım. Evet, tahta bak. Tabi <gülüyor> bu olay e, acaba hani aklımıza neyi getiriyor? Uhud Savaşı'ndan önce mi oldu? Sonra mı oldu? Onu bilmiyoruz. Ha. Ama eğer sonra olmuşsa ders almışlar. Yerinden ayrılma. Terk etme. Değil mi? Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanıma gelince Ya Rasulallah, işittiğim şey veya işittiğim ses neydi diye sordum. Bana sen işittin mi onu diye sordular. Şimdi peygamber Efendimiz biliyor yani sen de mi işittin? Ben de evet işittim dedi. Buyurdular ki Cibril bana geldi. Cibril bana geldi. Cibril bana geldi. Ümmetinden her kim Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölürse cennete girer dedi. Cibril bana geldi. Her kim ümmetinden her kim Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölürse cennete girer dedi. Ben de zina ve hırsızlık yapsa da mı girer dedim. Şimdi burada ben de diyen peygamber aleyhissalatü vesselam mı Cibril'e yoksa Ebu Zer el-Gıfari mi peygamber aleyhissalatü vesselam mı? İşte muhtelif rivayetler var. Şarihler bile değişik anlamışlar ama genel kanaat, genel kanaat Ebu Zer-Gıfari. O da evet zina ve hırsızlık yapsa da girer diye cevap verdi. He, siz bu bak başını biliyorsunuz, şey sonunu biliyorsunuz. Ama başını ne yapmıyorsunuz? Bilmiyorsunuz. Başı böyle işleri rivayet. Bir rivayette bununla alakalı Ebû Zer'in bunu yerde söz söylediği geçmiyor Var. Evet. Evet. Ala ragmi ebi zer. Ala ragmi enfi ebi Evet var. Evet. He? Ha? Hadisi rivayet eden Ebû Zer kendisi. Kendi rivayet ediyor. Müslim, Buhari ve Müslim. Buhari ve Müslim, muttefakun ale. Buhari ve Müslim. Bu Buhari'li lafzı Müslim'de de yakın, mütekârib. İşte demek ki şunu öğreneceğiz. He, dünyada varlığı çok olanlar, ahirette sevapları az olanlar. Yalnız sağına soluna ve ardına şöyle şöyle ne yapanlar? Dağıtanlar, infak edenler müstesna. Fakat onlar da ne kadar? Az. az. Evet. Neden infak etmeliyim? Diğer bir soru. Cevabı neymiş? Kudreti ve gücü, yüce olan Rabbimin gazabından nefsimi korumak için infak ve tasadduk et. kudreti ve gücü, yüce olan Rabbimin gazabından nefsimi korumak için infak ve tasadduk etmeliyim. Nitekim Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur.